الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين önceki dersin son bölümü olan yerdi burası. Üçüncü dediğine göre geride demek ki bir ve iki geçti. O bir ve iki ne hakkında idi ise bu üçüncü de tabii ki o şey hakkında. Yani biz demiştik ki bir ilmin bir ilmin mesailinin mahmulleri eğer izafeti mahsusaya raci olmazsa o zaman o ilmin mevzuları taatüt edemez. Yani mevzular birden fazla olamaz demiştir. Habiri bir ilimdeki mesailin mahmulleri ızafeki mahsusaya raci olmadığı halde mevzular taatüt eder diyecek olursa bunu ancak bütçeye dayandırarak söyleyebilir. Birincisi ya diyecektir ki bu mevzuların bir cami'de iştiraki yoktur. Ya bunu söyleyecek ki bunu söylediği zaman bunun batıl olduğunu bir önceki derste söylemiştik. Eğer mevzuların bir cami'de toplanması, müşterek olması, iştiraki yok ise o zaman o mevzulardan her biri bir ilmin mevzusu olur. Dolayısıyla ilmin ittihadından bahis yapamayız. İlmin ittihadından bahis yapabilmek için ilmin mevdu'la ya ilmin meseilindeki mevdu'ların arasında fenâsübü tam olması lazım. Bu telâsübü tam'ı sağlayan sadece ne idi? İzafetin mahsusaya o ilmin meşailinin mahmullerinin raci olması hem de o izafeki mahsusanın ilmin mevzu olan iki şey ki Osul ilminde edille Vahkan idi, o iki şeyin de iki şeyi de bu izafeki mahsusanın cami olmasıyla ortaya gelebiliyor. Dolayısıyla bir cami'de ilmin mevzularının iştikı olmadan orada tek bir ilimli hem mevzular birden fazladır diyeceksiniz hem de tek bir ilimden vahit yapacaksınız, bu mümkün değil. Veya da, yine aynı konu, bir ilmin meta, ilmin mahmulleri, izafeti mahsusaya raci değil. Hem de siz diyorsunuz ki, bu ilmin mevzusu, mevzuları bir değil. Birkaç tanedir. iki veya daha fazladır. Bunu diyebilmeniz için ikinci bir şiddet daha var. O da nedir? O da, bu ilmin mevzularının zati olan bir toplanması gibi. Dünkü dersin sonunun, hatta başını özetliyorum ki bu üçüncü kısım ona bağlı. Bir de iştirak olması lazım mevzularının. Zati'de iştirak da ya cinste olurdu veya nevde olurdu. Konumuz cinste iştirak gibi. Hem de şey yani geometri biliminin mevzusu üç şeydir demişler. Hat, sapı ve cismi talimi. Bunlar nevdir? Bu neviler miktar dediğimiz cinste yani zati olan, cins zatidir, miktar dediğimiz o zati yani cinste cem oluyorlar. Böyle olunca yani bir cami bu üç mevzu'u cem ettiği zaman da burada verilecek hüküm gerçekte hendeşe biliminin mevzu'u üç şey değil, o cami'in kendisidir. Yani yine mevzuların taatçıcı söz konusu değil. Veyahut da demiştik, bu bir ilmin, mesailinin mahmulleri, idafeti mahfusaya raci olmadığı zaman, o ilmin mevzuları birden fazladır diyorsanız, o mevzuların bir arazide gem olması lazım. Ya da öyle olması lazım. İşte bugünkü dersimizin konusu bu. Arazide e, yani ilmin metahinde mahmuller izafetin mahsusça aracı değil. Durum bu iken yine de bu ilmin mevzuları birden fazladır diyorsanız o zaman e, o mevzuların bir arazide ne olması lazım? Cem olması lazım. Yani cami olması lazım bir arazinin demiştim. İşlemet tarihi dediğimizde olur. Ama konuya girmeden önce bu bölümde anlatılacak olanı çok kısa bir özet yaparsak, okumuş olduğumuz ibareleri daha rahat anlarız. Tahtadaki şemada onu gösteriyor. Orada diyoruz ki, arazide iştirak üç kısımdır. Arazide iştirak üç kısımdır. Birincisi, fil arazi bil yani el-an. -aam, arazi iştirak olabilir, olursa ne olur onu okuyacağız. İkincisi de, fil araziyi ilhafı bin nöy, nevr. nöyden kastettiği de, okurken de göreceğimiz gibi, ilmin müteaddit nözuğu olarak varsaydığımız o üç tane, dört tane, beş tane ne ite ki tıp ilminden isel verecek, altı tane şeyden bahis yapacak. En va dediği, ne dediği o altı şeyden her biri. O altı şeyden her biri. Onlardan birine has olan arazide iştirak olabilir. Nasıl? Anlatacağız. Veya da ne arazi an ne de ne has olan bir arazide değil de bu ikisi arasında olan arazi müşterek dediğimiz araziyi müşterek dediğimiz arazide ne olması gerekir bu mevzuların? Cem olması gerekir. Arabi olan bir şeyin cami olması demek bu demektir. Şimdi bunların üçü de mahlurluğu. Üçü de olacak şeyler değil. Onun için bunların üçü de mahlurluğu batım olduğundan dolayı ki biraz sonra onları ispat edeceğiz kitapta. O zaman şu kuralı koyabiliyoruz. Diyoruz ki eğer bir ilmin mesailinin mahmulleri, ızafeti mahsusaya raci değil ise orada o ilmin mevzularının birden fazla mevzuunun birden fazla şey olması mümkün değil. Tek şey olur o zaman oldu? Ama usul ilminde olduğu gibi yani usulü fıkıhta olduğu gibi eğer bir ilmin mesail, mev, mesaili tutar da onun mahmulleri ızafeti mahsusaya raci olursa o zaman o ilmin mevzu'u iki şeydir veya üç şeydir veya dört şeydir diye bilirsiniz. Nitekim biz usul-u nedir sorusunun cevabında edille ve ahkamdır diyerek iki şeyi ortaya koymuştuk. Şimdi derse girelim. Vemme salif üçüncüsü yani arazide birden çok olan mevzuların iştirakı nedir? O da batıl. Zaten ta başta birinci de, ikinci de, üçüncü de batıldır demiştik. O da batıldır. Onun butlağını fe sabit. Niye? Fe li enne ya. Li enne iştirak etil mutlak diyor. Bizden şişin fil aradil mutlaktır. Doğru doğru. Aradil mutlaksa yani aradil amda müşterek iştirak etme, ortak olma la yetti fil ittihadi bir ilmin müttahid tek bir ilim olması ittihattan maksat vahtettir burada tek bir ilim olmasında yeterlidir niye ve illa eğer aradığın mutlaksa iştirak bir ilmin tek ilim olarak adedilmesinde yeterli olsaydı o zaman la sahabu'l fukhu ve'l hendese Fıkıh ve geometri ilminin, ilimlerinin ne olması gerekirdi? Tek bir ilim olması gerekirdi. Niye? Hangi itibarla tek bir ilim olması gerekirdi? Halbuki farklı ilim bunlar. Bunların tek bir ilim olması gerek. Neden? Bir Bi'atibari kemni mevdu'ihima. Bu iki ilmin, yani fıkhın ve hendeşenin mevduunun olması itibarıyla. Ne olması? Fi'ler mükellefi ve miktara fiili mükellef demiş olduğu fakat bakıyor. Miktar demiş olduğu hem de şeye bakıyor. Eee mükellef ve miktar bu iki hem de fıkın mevzuu olması itibarıyla bu iki ilim tek ilim olması gerekirdi. O mükellefin fiili ve miktar ki el müstelikayn fil aradhiyye. Araz olmadan. Arazan maksat nedir burada? Cevherin mukabili olan araz. Onun adı araz ağamdan kastıda uğradı. İşte cevherin mukabili olan araz olmada mükellefin fiili mükellefte kaip olduğu olması itibariyle arazdır. Miktar ile kaip olması itibariyle arazdır. Dolayısıyla araz olmada mükellefin fiiliyle yani fıkıh ilminin mevzu olan mükellefin fiiliyle hemdeşenin yani geometrinin mevzu olan miktar ne olmuştur? Müşterek olmuşlardır. Eğer arazi araziyi anda müşterek olma bir ilmin tek bir ilim sayılmasında yeterli idi, o zaman hem dese ile fıkıh ilminin ne olması gerekirdi? Tek bir ilim olması gerekirdi. İşte bu bakıl durumundan dolayı. Peki bu araziyi anda iştirak iştirak üç idi araziydi öyle değil mi? onun olamayacağını ifade etti. Şimdi ikinci kısma geçiyor. "Vel iştirakü fil arazinil khassi" bir nev'i, nev'i olan arazide iştirak. Ne gibi? Kasfatil khasati bir bedeni insani mesela. mesela insanın bedenine khas olan sıhhat gibi. Nev dediğimiz o sıhhat Şimdi bu nasıl bir şeydir? Has'tır. Yani sıhhatli dediğimiz midjim arazdır. Çünkü beden ile kaim olan bir şey olması asabîl hazm ile nedir bu? Arazdır. Ama nasıl bir arazdır? Has bir arazdır. Neye has'tır? Bir bedeni insan. İnsanın bedenine has olan bir arazdır bu sıhhat. İşte bir nev'a nev niye diyoruz bedenül insana çünkü tıp ilminin mevzu'u ki onu sonuçta söyleyeceğiz ne olduğunu ama varsayıma göre tıp ilminin mevzu'u altı şey olabilir bedenül insan bir nev dediğimiz şeyler bunlar İkincisi bedenin cüzleri üçüncüsü gıdalar dördüncüsü ilaçlar Beşincisi, anası ve erbaa dediğimiz toprak, su, hava, ateş. Beden onlardan oluşuyor. Altıncısı da mizaçlar. Bütün bunlar tıp ilminin ilgilenmiş olduğu alanlar. Tıp ilmi bütün bunların hallerinden bahseder. Yani bunun halleri avarızı zahiyedir. Bunların kendisi de ne olur o zaman? Mevzu olur. Şimdi burada birinci soru. He bunlardan her biri nedir diyoruz? Nevredir. Bunlardan bir tanesi olan bedenül insana sıhhat nedir diyoruz? Haftır diyoruz. Yani sıhhat arazdır çünkü bedenle kaindir ve bedene haftır diyoruz. Hah! Bedene haft olan bu sıhhat arazında diğerlerini diğer nevkiler vardı ya onların hepsini o bedene haft olan arazda gem etsek ve bu itibarla da deşek ki bunların hepsi bedenül insanda toplanmıştır. Dolayısıyla burada mevzu taatüt ettiği halde yani mevzu birden çok şey olduğu halde hem de mahmuller yani bu tıp ilminin meşailinin mahmulleri tek bir şeye ızafeyi mahsusaya raci değil. Zaten izafet yok burada. Biraz sonra söyleyeceğiz onu mahsus olmadığı halde bakınız 5-6 tane şey saydık, bunların hepsi de tıp ilminin mevzubudur. Bunda da bir mahsus yoktur gibi söylüyorlar. Ona cevap veriyoruz. Şimdi diyoruz ki eğer bu birden fazla olan mevzular tabi ki şu hiçbir zaman gözden kaçmıyor. O sürekli aklımızda. Bu tıp ilmi ise onun mesailinin mahmulleri ızafe-i mahpuseye değil bu sefer. O sürekli aklımızda. Bu var iken, durum bu iken bahis konusu yaptığımız altı şey tıp ilminin odur diyebilir mi? Hayır diyebiliriz. Diyecek olsaydı, neye dayanarak bunu diyecektik? Bir cami'in bu altı tanesini cem etmesine dayanarak bunu diyecektik. Bir cami Hakikaten bu altı tamircini cem edebiliyor mu? Hayır edemiyor. Edecek olsa şöyle demeniz lazım. İnsan bedenine, bedeninin arazı olan sıhhat ki bu sıhhat nasıl bir arazıdır? Arazı hastır. Çünkü insanın bedenine maklustur. İşte ke sıhhati el hastaki bir bedelil insan derken onu kastırıyor. ha. Çünkü bunun evvelinde ne diyordu? vel iştirakı fil arazil has bir nev'in bir nev'a bedeni insan ona has olan arabi sıfat işte onun için ne gibi bir sıfatı hassı bedeni bedeni insanı mesela bunun gibi işte bu iştirak yani bir nev'a has olan iştirak ne olamaz arabidedeki iştirak la bir ilmin tek sayılabilmesi için şart koşulur Koşulamaz. Hayır koşulamaz. Eğer koşacak olursanız o zaman tıp ilminin bahis konusu yaptığı şeylerin birçoğunu dışarıda bırakmış olur. Nasıl mı? Bakınız şurada. Ve illa eğer o şart koşulacak olursa yani bir nev'e has olan arazide iştirak bir ilmin tek ilim sayılmasında şarttır diyecek olursanız o zaman ne ma vakaa alıptı? Tıp tıp ilminde bahis vakı olmaz. Neden? An acıvali edviyeti ve acdiyeti ve nhapsi ha ve nhapsi dalikler. Kenneyi kastediyor. Eda ilbeden ve emzicili kastediyor. Yani bu dört şeyden tıp ilminde bahis vakı olmaz. Niye vakı olmaz? En ha çünkü bu söylediğimiz dört şey. Yani ilaçlar, gıdalar, anasırı erbağa dediğimiz bedeni oluşturan o dört unsur bir de mizaçlar. Bunlar la bedene. Top imminin asıl mevzu o, beden. O bedene ne yapmaz bunlar? Ortak olamazlar. Nerede fiha? Sıhhat konusunda, sıhhat noktasında bedene ortak değildirler. Neden? Bunlar marazla ilgilidir. Hastalığı tedavi ile ilgili bir bunlar. İlaç ne içindir? Hastalığı tedavi içindir. Dolayısıyla aslında tıp ilminin mevzuu on nedir diye sorulduğu zamanda da bedenül insan tek şey. Bedenül insan minhelt yasuhu ve yamrabo. Sağlık ve marda avardır dahi söz. Yani tıp ilminin navduu nedir diye sorulduğu zamanda daha doğrusu tıp ilmin nedir diye sorsalar ilmun bahisun min bedeni insan insan bedeninden bahis yapan ama hangi haysiyetle min Haysu, yesuhu ve yemradu sahtı olması ve hasta olması haysiyetinden diye bir tarif yapılır bize. O tarif de bize neyi gösteriyor? Tıp ilminin navduu tek. O da bedenli Şimdi biz bu saymış olduğumuz ilaçlar, gıdalar ve diğer ikisi bedene sağlık noktasında ne olmuyorlar? Ortak olmuyorlar. Eğer sağlık noktasında ortak olmuyorlarsa o zaman siz tıp ilminde edliyeden yani ilaçlardan, gıdalardan vahit yapmayacaksınız demektir. Hatta diğer ikisinin de bahit yapmayacaksınız demektir. Halbuki vahit yapıldı. Çünkü bu bahis konusu olan etbiye ve ağziye sıhhatla ilgili değil. Neyle ilgilidir asas? Marazı, hastalığı, gidermeyle ilgilidir. O da sıhhattır diyebilirsiniz. Zaten onu söyleyeceğiz biraz sonra. Sıhhatın kendisi değil. O belki nedir? Bel fil intisabi ile sıhhat. Sıhhata, sıhhata nişfet edilmede belki bu etbiyedir, ağziyedir ve diğer iki taneci bir bunlar belki sıhhata nispet edilme. Sıhhata nispet edilme demenin manası iyileştirme demektir. Diğer ifadeyle hastalığı giderme demektir. Dolayısıyla bu dört tanesi yani edviye, azriye diye başlayan bu dört tanesi sıhhat noktasında bedende ortak değillerdir. O zaman siz şunu söyleyemezsiniz. Diyemezsiniz ki top ilminin altı tane mevzuğu vardır. Biraz önce saydıklarım, bu altı mevzu, mevzuda altı tane mevzu bu var. Bu altı mevzu dediğimiz şey nevdilerdir. Bu nevdilerden biri olan bedenül insanın aradı hafı dediğimiz sıhhatta diğer beş tanesi, diğer dört tane hatta, bedeni de orada beş tanesi orada Cem olmuştur diye yaşaymış. Neden? Çünkü Sıhhat noktasında etriye, azriye ve diğer ikisi ne olamıyorlar? Bedende ortak olamıyorlar sıhhat noktasında. Niye olamıyorlar? Söyledik. Çünkü ilaçlar ve gıdalar bedeni, bedendeki rahatsızlığı gidermek içindir. Yani hastalığı gidermek içindir. Maraz tarafıyla alakalı bunlar. Sıhhat tarafıyla alakalı değil. Hastalığı gidermenin diğer adı nedir? İyileştirmedir. Dolayısıyla bel dediği odur. Bel bilakis bu ezbiye, ağzıya ve diğer ikişinin bedene, iştiraki nerededir? Sıhhata nişbet edilmededir. Direkt sahhatın kendi değildir. Onun adı nedir sahhata nişbet edilme? iyileştirme demektir. O iyileştirme dediğimiz şey de şu tahtadaki üçüncü kısım olan Hani üç kısımdır demiştik ya, ortada olan biri vardı. Neydi o? Fil arazi il müşterak beynel envah. O neziler arasında hepsini kapsayan bir Ne var? Arazi var. İşte otup ilminde müşterek arazi hangisidir? Fil intisabi ile sahadidir. Onun ne mahturu var? Orada olsunlar. Onun daha büyük mahturu. Nedir o? Bakınız o nokta bundan sonra okuyacak olduğumuz bölümdür zaten. Yani fil-arazi-il-müştereki beynel-enva' o enva' dediğimiz şey bir ilmin mevzu'u yapmak istediğimiz misalimize göre o altı şey. Biraz sonra başka bir misal verecek. Sarttan, nakilden, belakattan bir misal verecek. O şey işte oradaki bu El va dediğimiz o tıpta 5-6 şey bunlar, onlarda müşterek olan ne var? Bir araba. Nedir o? Arazi müşterek. Arazi müşterek. O nedir o? El-İntisab ile-sıhhatidir. Ama o da bazıdır, onu da yapamazsınız. Yani orada da birden fazla dediğimiz mevzuları, arazi müşterek meynel en envada da ne yapamazsınız? Cem edemezsiniz. O araziyi müştereki, İzmir'in kaderi müşterek dediği bu araziyi müştereki ne yapamazsınız? Camii yapamazsınız. Ne olur yaparsanız, onu yaparsanız ilimi teke indirmeye çalışırken ona on beşe çıkarırsınız. Nasıl? Bakınız şimdi onu anlatacağım. Nasıl on taneye çıkacak? Yani biz teke indirmek istiyoruz, ilim tek olsun istiyoruz. Çünkü iddia edenlerin iddiaası neydi? Bir ilmin mesaili idafiki mahsusaya razi olmasa daha o ilmin mevzuları taasüt edebilir diyorlar. İlim tek ama mevzularda çok olabilir diyorlar. İşte onun üzerine zaten konuşuyoruz. Bunu yaparken eğer aradık ki müşterekse çok olan mevzuları birleştirir, onu cami yaparız diyorsanız bunu yapamazsınız eğer bu olur derseniz diyorsanız, o zaman biraz sonra söyleyecek olduğumuz ilmin vahsetini sağlamaya çalışırken ilmin aşırı derecede kesretini sağlamış olacaksınız. Bakınız nasıl? Vatibarumâ <Sessizlik> beyneha sizde beynehumâdır ibaret. Değil mi? Yani sizin kitaplarda beynehumâdır, bizde beynehadır. İkisi de olur. Beyne humâ dersek, sizin kitaptaki ibareye göre mana verecek olursak, vâkibâru ma, mâ dediği aradı müşterektir. O aradı müştereke itibar etmek ki, nedir o? Beyne humâ. Yukarıda söylemiş olduğumuz iki aradın arasındadır. Yukarıda söylemiş olduğumuz bir aradı ham idi, bir de aradı has binav idi. İşte o iki tibin arasında kalan ve müdde'inin iddiasına göre birden fazla olan o mevzuların tamamını cami olan, aradı müştereklememizin sebebi de iddia edilen birden fazla mevzular onda müşterektir. Bu aradı müşterektir. Aradı müştereklememizin sebebi de budur. İşte, veyahut da bizim e, kitapta olana göre mana verecek olursak ki o da olur. Bizde ibaret şöyledir. Vâkibâru <gülüyor> ma o araza itibar etme ki o araz nedir? Beynaha, o envah arasındadır. Bu da olur. Çünkü yani envah arasında müşterektir demek. İkisinde de mana doğru çıkar. Her ne kadar izmiri illaha olması gerekir diyorsa da Huma da başka bir tarih bu şekilde beyan etmiş ve o da doğru. İkisi de olabilir. İki de yorum da yapılabilir. İşte bu emzah arasında veyahut da yukarıda söylemiş olduğumuz araz-ı mutlak, araz ile, aradı has arasında olan, araz-ı müşteriye itibar etmek, لَا يُفِيدُ الْاِنْزِبَاطِ Munzabıt olmayı ifade etmek. etmez. Munzabıt olma ne demek? Bir ilmin. Sadece o ilme ait olan mesailini zapturrabd altına almayı ifade etmez. Yani ne demek istiyor? Elimizde bir kitap var. Bu kitap bir ilim hakkında. Siz misal nahif hakkında siz açıyorsunuz bakıyorsunuz burada belakattan bir meşele var. Açıyorsunuz tıptan bir meşele var. Açıyorsunuz sicikten bir meşele var. Yani nahif ilminde bu olur mu? Olmaması gerekir. Eğer ki eğer ki bir ilmin mesailinin mahmulleri izafeti maktuseye raci olmadığı halde böyle bir durum yok iken o ilmin, o ilmin mevzuları, o ilmin mevzuları, ilmin mevzu olarak takdir ettiğimiz 5, 6, 3, 4, nite o şeyler arasında müşterek olan, yani onları cami olan, ''Arazide bu mevzular iştirak etmiştir, bu sebeple de bu ilmin mevzuğu birden daha fazla olmuştur'' derseniz o zaman o kitapta her ilimden meşele çıkar. Nasıl? Bakını söyleyecek bunu. La <gülüyor> yufîdün in Bu muntabıs olmayı ifade etmez. Niye? ''Liftaihi'' <gülüyor> Çünkü bu itibar. ''Arazide müşterekçe itibar etme'' götürüyor. Nereye? ''İlâ <gülüyor> en tek olmaya. Neyin tek olmasına? Kemiyul ulumil arabiyyati. Arapça ilimlerin tamamının o ilimler telbahisi an ahvanil alfaz. Lafızların hallerinden bahis yapan Arapça ilminin, e, Arapça bahis yapan arabi ilimlerin tamamının tek bir ilim olması gerekir. Bu bahis yapan ilimler manidir, beyandır. Nahildir, sarktır, iştikaktır, şiir söylemedir. Bakın hepsini söylüyorum size. İnşadır, hattır, tecviktir, aruzdur, kafiyedir, lukattır. On tane saygım size. Bunların hepsinin mevduğu nedir? Lafızdır. Hepsinin mevduğu lafızdır. Her biri ayrı biridir, Her birinin mevduğu da lafızdır. Ama mesela nahirde, Nahiz ilminin mazuhu nedir? Nafız kelime diyor. Nafız. Daha gelen söylüyorum. Şey Nafızdır. Ama min haytik irabi vel bila. Haytiyet kayıplarıyla birbirinden ayrılıyor. Ama siz tutar derseniz ki bu on tane saymış olduğumuz ilmin her birinin bir mazuhu var. Nafız önemli değil. Ama her birine ait bir mazuhudur. Tutar derseniz ki bunlar aradığı müşterekte aradığı müşterek Bunları cami'dir diyecek olursanız. Bunların aradığı müştereki ne olabilir? Biraz sonra söyleyecek. Bunların aradığı müştereki El-ihtiradu anil hafaitin lafı. Bunların aradiyi müştereki nedir? Aradiyi müşterekleri El-ihtiradu anil hafaitin lafı diyecek. Eğer tutar da Bunların hepsini camidir. Dolayısıyla böyle bir mevzuları bu şekilde cemeden bir şey var ise, orada ilim tektir derseniz biraz önce saymış olduğum 10 tane ilmin tek bir ilim olduğunu iddia etmiş olur. Bu da basıldır. Onu söylüyorum. Bakınız. İftaihi bu itibar, aradığı müştereki itibar götürür. İlâ en yettehide cenni'hul ulûmi'l-arabiyyetil bahis ete'an ahvalil Lafızların hallerinden, lafızların hallerinden dediği zamanda o ilmin mevzu ne oluyor? Lafız, haller dediği neydi? Avarız-ı zâfiye şiddirah. Yani mevzu burada lafız bütün, bu saymış olduğumuz on ilimde bunların hepsinin bir olmasını gerektiriyor. Hangi itibara bir, o itibarla bir olmasını? بِعْتِبَارِ اِشْتِرَاكِ تِلْكَ الْاَلْفَازِ Bu lafızların her birini mevzu ya bunlar. On tane ilmin onununda mevzu lafızlardır. İşte bu lafızlar iştirak ediyorlar. Yani iştirak ediyorlar ne demek istiyor? Avazî ki müşterekten bahis yapacak de şimdi. Bunlar iştirak ediyor, hangi hususa? فِي bakti an اَنْ Bu lafızların hammerinden bahsetme, husus bahsetmenin olması hususunda. و اما yani o hallere lafızların hallerine nazardan nazarda nazarın olması hususunda ne için olması arazi bir müşterek budur şimdi o ne için min ihtiradi anil hata lafızda hatadan için. işte o lafızda hatadan İhtiraf noktasında bu 10 ilmin mevzu olan lafızca onları kemediyor mu? O aradayım Evet ediyor. Çünkü hepsinde bakınız bu 10 ilminde hepsinde ne vardır? Lafızda hatadan kaçınma var. Dolayısıyla o aradığı müşterekliği tutar da ona itibar edecek olursak bu 10 tane ilmin mevzu olan lafız Lafsı cami'dir. Ve böyle bir cenniyet olduğu zamanda bu ilmin mevzuları taatüt eder. Bir ilmin mevzuları taatüt eder diyecek olursak, orada ilmin mevzuları taatüt etmiyor. Her bir ilim toplanıyor, tek ilim olur. Bu daha büyük mahzuddur. Evet. Burayı noktaladı. Şimdi son bölüme giriyor. Ve madem ittihadil ilmi İntihat eden mevzu. Ama intifah idealik takdir. İkinci ve son bölümü, dediğim gibi inşallah bu hafta bu konuları bitiriyoruz. Gerçi önümüzdeki hafta faikletişme var ama onlar artık böyle gidiyor. Bu konulardan çıktı. Artık gerçek konulara, yani usul konularına bundan sonra gireceğiz inşallah. En madem ilim, ilmin tek olmaması. Hangi durumda intihat eden mevzu? Eğer mevzu birden fazla olursa tabii hangi takdire göre Ala takdir bu takdirin de nesyedi bir bina bu takdir dediğimiz ne gibi ilmin mevzu bir ilimdeki meselelerin mahmullerinin idafetin mahsuseye raji olmamasına binaen mevduun eğer mevzu ta'sif ederse ilim muttahid olmaz diyoruz. Yani bir ilimde mesail, mesailinin mahmulleri ifafe ki mahsusaya raci olmuyorsa, o zaman orada, orada mevzuların taatücü olamaz diyor. diyoruz. Olamaz, bu mümkün değil. Yani eğer var olur diyorsanız o zaman ilim tek olamaz. Tek bir ilimden mahit yapamazsınız. İşte tek bir ilim yani madem ittihadil ilim ilmin tek olamaması, hangi durumda eğer mevzu tahdid ederse ama neye binaen tabii ki o ilimdeki mesailin mahmulleri bir izafetin mahsusaya raci değil ise orada mevzu tahdid eder de ederse orada ilim tek değildir neden fesabetul bu da sabittir neden Yen de tasbıtı çünkü mevzuun tasbıtı birden fazla olması kayn <gülüyor> izin o ilmin mesailinin mahmulleri, izafetin maksûsaya râci değil ise bu durumda mevzuun tasbıtı nedir ay-ı <gülüyor> o mevzuun ihtilafının bizzat kendisidir ihtilaftan maksadımız neyse? ise tam yoktur burada demek o ihtilaf ki, o tenazübü tam olmaması ki el-mucidi gerektiriyor neyi? L-ihtilafil mesail, o ilmin mesailinin ihtilaf etmesini. Yani farklı farklı olmasına, aralarında uyum olmamasını. O ihtilaf ki, gene mesailin ihtilafı ki el-mucidi l-ihtilafil Eğer bir ilmin tağsında mesail var diyorsanız ve o mesail arasında bir tenazübü tam yok ise orada tek bir ilimden mahiyet yapamazsınız. Lihtilafül ilim derken vahdetül ilim orada yoktur. Artık. Kesret vardır yani buradaki ihtilaf ihtilaftan maksat ne oldu o zaman? Kesret birden çok ilmi gerektiriyor. Mesela uyumsuzluk. Ayrıca veli enne ta'til mevdu mevdu'i mesela ahu. Bir ilmin i onun tabi ki yukarıda yapmış olduğumuz takdiri her zaman zihinde tutarak söylüyorum. O mahmulatın mizafeti mahsusaya râci olmaması durumunda. Bir ilmin i birden fazla olması ve tenev-u'ahu, at bu çeşit çeşit olması bu gerektirir. Tenev-u al-arâd-i zâti'nin de tenev gerektirir. Yahu arab âd nereden neş'et ediyor? Ar-âd-i zâti'ye neş'et ediyor. Eğer siz derseniz ki bir ilmin mevzu o birden fazla şeydir o zaman bu ilimde aramız zatiye olarak birden fazla arazı zaiye var demektir Fa ya Vakat Takar Rafivzu yerinde sabit olmuştur ki yani mantık ilminde sabit olmuştur ki emgarrade <gülüyor> İ sadece avaız zatiiyenin birden fazla olması idam yca ile Emril Vahi. O avarız-ı bir işe, yani zâdaki mahsusaya râci olmadığı zaman yekunu, bu tenevvuh, avarız-ı zâtiye'nin birden fazla olması olur, ne olur? Sebeden sebep olur. Neye sebep olur? لِتَعَطْبِدِ <gülüyor> الْعِلْمِ Bırakın mevzun birden fazla olmasını, avarız-ı zâtiye'nin birden fazla olması, sadece o bile neyi gerektiriyor? İlmin birden fazla olmasını gerektiriyor. Ve in ittehadel mevzu, o ilmin mevzu tek bile olsa, eğer siz iki avarızı zatiyeden, farklı iki avarızı zatiyeden vahiy yapıyorsanız, orada tek ilimden yine vahiy yapamazsınız. O zaman ise keyfi izah taaddede, ta mevzu bir de taasit etmişe durum dedi. Yani bir ilimde avarızı zatiye en az iki ve daha fazla bir şey iken, hep, mevzu tek olsa yine tek ilimden bahit yapamazsınız. Bir de düşünün ki bir ilimde avab-ı birden fazla, hem de mevzu da birden fazla. Orada ilmin vahbetinden hiç bahis yapılabilir mi? Mümkün mü? Hâzâ tahkîkü <messizlik> kelam-ı sahib-i tenfih. sahibinin kelamının tahkikidir bu. Hem de nasıl bir tahkik? Çünkü tenfih sahibi bir şey dediği zaman, Sadık'ın tahta hemen o şeyi ele alır, ötesinden içinden elektriğe tabi tutar. Molla Kusrev diyor ki, Ben sahibi, tenfih sahibinin bu konuda yapmış olduğu yorumu aldım, daha değişik bir şekilde size sundum. Tahkik ettim diyor da size sundum. Hem de nasıl tahkik ettim? Bi haci gendesi o anhu. O tenfih sahibinden ben edilecek şekilde tahkik ettim. Ne, ne berserat ediliyor? İtirazatü telvih, telvihin itirazları berserat edilecek şekilde meseleyi tahkik ettim. Demek ki diyor ki, eğer tenkı sahibinin ibaresini ben böyle bir taktikten tahkikten geçirmeseydim, yine taftazani eleştiriye tutacaktı onu. O itirazları yapacaktı. Onu itiraz yapamayacak şekilde... Sen kıt sahibinin ibaretini aldın ve tahkik ettim buraya aktardım. Buna artık taftazan itiraz edeme istemek istiyor. Biraz kendini medih oldun. İnsaflı düşünen kişiye girdi kalmadığı gibi ve bir tecennüdi ani taassifi muttassifin ya şunu kaçırdım, bunu kaçırdım, şunu yapamadım, bunu yapamadım, buna ne derler? Buna taassüf derler. Bunu sürekli söyleyen kişiye de müteakkid denir. Teassüften uzak olma ile vasıflanan kişiye bu gizli kalmaz. Yani her işi zamanında yapan kişiye bu gizli kalmaz. Bu yaptığım çalışmanın e, taftazaninin itirazatını bertaraf ettiğini anlar. Burada nokta koyalım. Ve dediğim gibi bu artık mantık felsefe konularından e, çıkmış olduk. Hiç yok demiyoruz ileride. Var ama... En azından ağırlığını artık bundan sonra kaybetmiştir. Allah'ın izniyle asıl konulara gireceğiz bundan sonra inşallah.